Enam Suresi Necm 204'ün Devamı Ve dinlerini oyun ve eğlence edinmiş, oyun ve eğlenceyi kendilerine din edinmiş, dünya hayatı kendilerini aldatmış olan kimseleri bırak ve Kur'an ile hatırlat, öğüt ver. Bir kişi kendi elinin üretip kazandığıyla değişim ve yıkıma düşerse, onun için Allah'ın aslarından bir yardım eden, yol gösteren, koruyan bir yakın kimse ve destekçi kayırıcı söz konusu olmaz. Suçuna karşı her türlü bedeli ödemeyi istese de ondan alınmaz. İşte bunlar, kazandıklarıyla değişime, yıkıma uğrayan kimselerdir. İyilik bilmezlik ettiklerinden ötürü, onlar için kaynar sudan bir içecek ve can yakıcı bir azap vardır. De ki, Allah'ın aslarından bize yarar sağlamayan ve zarar vermeyen şeylere mi yakaralım? Ve Allah bizi doğru yola ilettikten sonra kendisinin bize gel diye doğruya ve güzere çağıran arkadaşları varken şeytanların kendisini ayartıp yeryüzünde şaşkın dolaşır hale getirdiği kimseler gibi gerisin geri mi döndürülelim? De ki, şüphesiz Allah'ın doğru yolu gerçek doğru yolun ta kendisidir. Ve biz, alemlerin Rabbine teslim olmakla ve salatı, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturunuz, ayakta tutunuz ve onun koruması altına giriniz diye olunduk. Ve Allah, sadece kendisine toplanacağımız kimsedir. Ve o, gökleri ve yeri Hak ile oluşturandır ve o ol dediği gün hemen olur. Onun sözü haktır. Sura üflendiği günde mülk ancak onundur. O gizdiği ve açığı bilendir. O en iyi yasak koyandır. Bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Her şeyin iç yüzünü, gizli taraflarını da iyi bilendir. Ve hani İbrahim babası Azer'e sen putları tanrılar mı ediniyorsun? Şüphesiz ben seni ve toplumunu apaçık bir sapıklık içinde görüyorum demişti. Ve biz kanıt elde etmesi ve kesin inananlardan olması için İbrahim'e göklerin ve yerin mülkiyeti ve yönetimini böylece gösteriyorduk. Bu nedenle İbrahim, Üzerine gece bastırınca bir yıldız gördü. Bu benim Rabbimdir dedi. Sonra yıldız batınca, Ben vatanları sevmem dedi. Sonra ayı doğarken görünce de, Bu benim Rabbimdir dedi. O da batınca, Andolsun ki Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi, Kesinlikle ben sapkınlar toplumundan olurum dedi. Sonra güneşi doğarken görünce de, ''Bu benim Rabbimdir, bu daha büyük.'' dedi. Sonra o da batınca, ''Ey toplumum, şüphesiz ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Kesinlikle ben hanif, yani batıl inançlardan dönmüş biri olarak yüzümü, gökleri ve yeri yoktan var edene, yok edecek olana çevirdim. Ve ben ortak koşanlardan değilim.'' dedi. Ve toplumu onunla tartıştı. İbrahim, ''İbrahim, bana doğru yolu göstermişken Allah hakkında benimle mi tartışıyorsunuz? Ona ortak koştuklarınızdan hiç korkmuyorum. Ancak Rabbimin dilediği şey hariç. Rabbim bilgice her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünmez misiniz? Ve Allah haklarında hiçbir güç kuvvet indirmediği halde siz ona ortak koşmaktan korkmuyorken, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Bu durumda eğer biliyorsanız, bu iki topluluktan hangisi güvende olmaya daha layıktır dedi. Şu iman edenler ve imanlarına yanlış, kendi zararlarına olan iş giydirmeyenler, ortak koşma inancı karıştırmayanlar, işte onlar güven kendilerinin olanlardır. Kılavuzlandıkları doğru yolu bulanlar da onlardır. Ve işte bunlar toplumuna karşı İbrahim'e verdiğimiz kanıtımızdır. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz senin Rabbin en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır, çok iyi bilendir. Ve biz ona İshak'ı ve Yakub'u da bağışladık. Hepsine doğru yolu gösterdik. Daha önce de Nuh'a ve onun soyundan Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da doğru yolu göstermiştik. Ve biz güzellik, iyilik üretenlere böyle karşılık veririz. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'a da doğru yolu gösterdik. Hepsi salihlerdendir. İsmail, Elyas'a, Yunus ve Lut'a da doğru yolu gösterdik. Hepsini de biz alemlere fazlalıklı kıldık. Ve bunların atalarından, soylarından ve kardeşlerinden de fazlalıklı kıldık. Ve onları seçtik, doğru yola kılavuzladık. İşte bu Allah'ın kılavuzluğudur. O, onunla kullarından dilediğine kılavuzluk eder. Ve eğer onlar ortak koşsalardı, Kesinlikle yapmış oldukları şeyler boşa gitmişti. İşte onlar kendilerine kitap, hüküm ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Şimdi bunlar ona inanmayacak olurlarsa biz kesinlikle bunu örtmeyecek, buna inanacak bir toplumu bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan yapmışızdır. İşte bunlar Allah'ın kılavuz olduğu kimselerdir. Artık sen de onların kılavuzuna vahye uy. De ki, ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O sadece alemlere bir öğüttür. Ve onlar, Allah hiçbir beşere bir şey göndermemiştir demekle, Allah'ı hakkıyla takdir edemediler, gereği gibi tanıyamadılar. De ki, Musa'nın insanlara aydınlık ve kılavuz olmak üzere getirdiği, sizin parça parça yazı malzemeleri yaptığınız, bir kısmını belli ettiğiniz, birçoğunu gizlediğiniz, siz ve atalarınızın sayesinde bilmediğiniz birçok şeyleri öğrendiğiniz kitabı kim indirdi? Sen ki, Allah! Sonra onları boş uğraşlarında oynar halde bıraktı. İşte bu da bizim ana kenti ve yanı başındaki kişileri uyarman için indirdiğimiz sadece içinde konu edilenleri doğrulayıcı, bolluk dolu bir kitaptır. Ahirete inananlar ona da inanırlar ve onlar salatlarına yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarına da koruyucudurlar. Ve Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyolunmadığı halde bana vahyolundu diyenden ve Allah'ın indirdiği gibi ben de indireceğim diyenden daha yanlış kendi zararlarına iş yapan kim olabilir? Şirk koşarak yanlış kendi zararlarına iş yapan o kimseleri ölümün şiddetleri içindeyken görevli güçler de onlara ellerini uzatmış, canlarınızı çıkarın. Bugün Allah'a karşı gerçek dışı şeyler söylediğinizden ve onun ayetlerine karşı böbürlenmenizden dolayı alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız derlerken bir görsen ve andolsun ki siz sizi ilk defa oluşturduğumuz zamanki gibi yapayalnız teker teker bize geldiniz ve size verdiğimiz şeyleri arkanızda bıraktınız. Ve içinizde kendilerinin ortaklar olduğuna inandığınız sözde destekçilerinizi sizinle beraber görmüyoruz. Andolsun aranızda kesilme, kopukluk olmuş ve yanlış inandığınız şeyler kaybolmuştur. Şüphesiz ki Allah taneyi ve çekirdeği yarıp çıkarandır. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır. İşte Allah! Nasıl da döndürülüyorsunuz? Tam yerini yarıp çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneş ve ayı hesap ile yapmıştır. Bu, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, çok iyi bilenin belirlemesidir, ayarlamasıdır. Ve Allah, kara ve denizin karanlıklarında kendisiyle kılavuzlandığınız doğru yolu bulasınız diye yıldızları sizin için tanıtandır. Şüphesiz biz, bilen bir toplum için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Ve o, sizi bir tek benlikten inşa edendir. Sonra da bir karar yeri ve emanet yeri. Biz kesinlikle ayetleri iyi anlayan bir toplum için ayrıntılı olarak açıkladık. Ve Allah gökten suyu indirendir. Böylece biz onunla her şeyin bitkilerini çıkardık. Ondan da birbirine benzeyen ve birbirine benzemeyen birbiri üzerine binmiş taneler, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımları, Üzümden bağları, zeytini ve narı çıkarıyoruz. Bunlar meyvelendikleri zaman meyvelerine ve olgunlaşmasına bakın. İşte bunlarda kesinlikle inanan bir toplum için alametler, göstergeler vardır. Ve onlar görünmez güç ve varlıkları Allah'a ortaklar kıldılar. Halbuki onları O oluşturmuştur. Bilgileri olmadan da oğullar, kızlar uydurdular. Onun şanı, onların nitelediği şeylerden arınık ve yücedir. O, gökleri ve yeri yoktan var edendir. Onun sahibesi, eşi olmadığı halde, nasıl olur da onun çocuğu olur? Ve o, her şeyi oluşturmuştur. Ve o, her şeyi en iyi bilendir. İşte Rabbiniz Allah. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin oluşturucusudur. Öyleyse ona kulluk edin. O, her şey üzerine belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayandır. Gözler ona erişemez. O ise gözlere erişir. O, çok armağan sahibidir. Her şeyden haberlidir. İşte böylece biz sana sen ders görmüşsün, bunları bir yerlerden okuyup öğrenmişsin desinler ve açığa koyalım diye ayetleri evirip çeviriyoruz, geniş geniş açıklıyoruz. Sen kendisinden başka ilah diye bir şey olmayan Rabbinden sana vahyedilene uy, ortak koşanlardan da yüz çevir ve eğer Allah dileseydi onlar ortak koşmazlardı. Biz seni onlar üzerine bir bekçi yapmadık. Sen onlar üzerine işleri belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan biri de değilsin. Ve onların Allah'ın aslarından yalvardıkları kimselere sövmeyin ki onlar da bilgisizce aşırı giderek Allah'a sövmesinler. Biz her önderli topluma yaptıkları işi işte böyle süsledik. Sonra da onların dönüşü Rabler nedir? Sonra O, onlara ne yaptıklarını haber verir. Ve ortak koşanlar, kendilerine bir alamet, gösterge gelirse, ona kesinlikle iman edeceklerine dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki, alametler, göstergeler ancak Allah katındadır. Onlara alametler, göstergeler geldiğinde de, iman etmeyeceklerini anlamıyor musunuz? Ve biz onların kalplerini ve gözlerini ilkin iman etmedikleri durumdaki gibi ters çeviririz. Ve biz de onları taşkınlıkları içerisinde kör ve şaşkın olarak bırakırız. Ve eğer biz şüphesiz onlara bir takım güçler indirseydik, onlara ölüler söz söyleseydi ve her şeyi karşılarına toplasaydık, Allah'ın dilemesi dışında yine inanmayacaklardı. Melakin onların çoğu cahillik ediyorlar. Böylece biz her peygamber için gizli açık şeytanlarını düşman yaptık ki dünya malına aldanmaktan dolayı ahirete inanmayan kimselerin kalpleri ona kansın, ondan hoşnut olsun ve yapmakta olduklarını yapsınlar diye bunların bazısı bazısına. Sözün süslüsünü gizlice terkinde bulunur, fısıldar. Ve şayet Rabbin dileseydi onu yapmazlardı. Öyleyse onları ve uydurdukları şeyleri bırak. Ve Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek biri yoktur. O en iyi işitendir, en iyi bilendir. Ve eğer yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar sadece zanna uyuyorlar ve sadece saçmalıyorlar. Şüphesiz ki senin Rabbin kendi yolundan kimselerin saptığını en iyi bilenin ta kendisidir. Ve o kılavuzlandıkları doğru yolda olanları daha iyi bilendir. Ve onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın elçilerine verilen gibi bize de verilmedikçe asla inanmayacağız dediler. Allah elçilik görevini nereye vereceğini daha iyi bilir. Suç işleyenlere çevirdikleri hilelerinden dolayı Allah katında bir aşağılık ve çetin bir azap dokunacaktır. Ve sonra Allah kimi doğru yola iletmek isterse İslam için onun göğsünü açar. Kimi de saptırmak isterse göğsünü öyle sıkar ki o göğe yükseliyormuş gibi olur. İşte böyle. Allah pisliği yani zarar, azap veren şeyleri iman etmeyenlerin üzerine bırakır, atar. Ve size ne oluyor da kendisi size mecbur kalmanızın dışında haram olan şeyleri genişçe açıklamış olduğu halde Allah'ın adı anılanlardan yemiyorsunuz ve şüphesiz birçokları bilmeden keyiflerine uyarak saptırıyorlar. Şüphesiz ki senin Rabbin sınırı aşanları çok iyi bilenin ta kendisidir. Günahın açığını ve gizlisini terk edin. Şüphesiz ki günah kazanan kimseler kazanmış oldukları şeyler sebebiyle cezalandırılacaklardır. Ve üzerine Allah'ın adı anılmayan şeylerden yemeyin. Ve şüphesiz o tam bir yoldan çıkıştır. Ve şüphesiz şeytanlar kendi yakın kimselerine sizinle mücadele etmeleri için gizlice telkinde bulunurlar. Ve eğer onlara boyun eğerseniz şüphesiz siz ortak koşan kimseler oldunuz demektir. Ölü iken kendisini dirilttiğimiz ve insanlar içinde yürümesi için kendisine bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, Karanlıklarda kalıp oradan bir çıkış bulamayanın durumu gibi midir? İşte kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere yapmakta oldukları böyle süslü ve çekici gösterilmiştir. Ve biz böylece her kentte ileri gelenleri orada hileler çevirsinler diye oranın suçluları yaptık. Halbuki bunlar... Kötülüğü yalnızca kendilerine yapıyorlar da farkına varmıyorlar. Ve işte bu, dost doğru olarak Rabbinin yoludur. Kesinlikle biz hatırlayıp öğüt alan bir topluluk için ayetleri geniş bir şekilde açıkladık. İşlemiş oldukları şeyler nedeniyle, Rableri katındaki huzur, güvenlik ve esenlik yurdu yalnızca onlarındır. Ve Rableri, onların yardımcısı, ...yol göstericisi, koruyucusudur. Ve Allah, onların hepsini topladığı gün, ...ey gizli düşman topluluğu, ...kesinlikle bu insanlardan çoğalttınız. İnsanlardan onların yakınları da, ...Rabbimiz, biz birbirimizden kazanç sağladık. Sonunda biz, bizim için vakitlendirdiğin süremizin sonuna ulaştık derler. Allah, Ateş sizin durağınızdır. Orada Allah'ın dilemesi hariç sonsuz olarak kalacaksınız der. Şüphesiz Rabbin en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapan, en iyi bilendir. Ve işte biz böylece kazandıkları günahlardan dolayı yanlış, kendi zararlarına iş yapanların bir kısmını diğer bir kısmına yakınlaştırırız. Ey gizli, aşikar, geleceğin, bugünün insan topluluğu! Size ayetlerimi anlatan ve bugününüze kavuşacağınız hususunda sizi uyaran kendinizden erçiler gelmedi mi? Onlar kendi aleyhimize şahit izlediler. Basit dünya yaşamı onları aldattı ve onlar kendilerinin kesinlikle kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek ve dedenlerin ta kendisi olduklarına şahitlik ettiler. İşte bu, Rabbinin halkı ilgisiz, bilgisizken ülkeleri haksız yere değiştiren, yıkıma uğratan biri olmayışıdır. Ve hepsi için yaptıklarına göre dereceler vardır ve senin Rabbin onların yaptıklarından gatil, duyarsız değildir. Ve senin Rabbin çok zengindir, hiçbir şeye muhtaç değildir, merhamet sahibidir. Sizi başka toplumların soyundan getirdiği gibi, dilerse sizi de yok eder ve sizden sonra yerinize dilediğini getirir. Şüphesiz sizin vaat olunduğunuz şeyler kesinlikle gelecektir. Ve siz bunu engelleyecek birileri değilsiniz. De ki, ey toplumum! yücünüz yettiğince yapacağınızı yapın şüphesiz ben de yapıyorum yakında yurtun sonunun kim için olduğunu bileceksiniz şüphesiz şirk koşarak yanlış kendi zararlarına iş yapanlar kurtuluşa eremezler ve onlar Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a bir pay ayırdılar da kendi sapık inançlarına göre bu Allah için şu da ''Ortaklarımız içindir.'' dediler. İşte ortakları için olan pay Allah'a ulaşmaz. Allah için olan şey ortaklarına ulaşır. Verdikleri hüküm ne kötüdür. Ve onlar yanlış inanışları sebebiyle bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinlerdir. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Bunlar sırtları yasaklanmış hayvanlardır.'' dediler. Ve bir kısım hayvanları Allah'a yalan uydurarak üzerlerine onun adını anmazlar. Allah onları iftira ettikleri şeyler sebebiyle cezalandıracaktır. Ve onlar, bu hayvanların karınlarındakiler sadece erkeklerimize ait olup kadınlarımıza haramdır. Eğer ölü olursa o zaman onlar onda ortaklardır dediler. Allah onların nitelemelerini, Onlara ceza olarak verecektir. Şüphesiz o en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır, çok iyi bilendir. Ve onların ortakları kendilerini mahvetsinler ve dinlerini karıştırıp bozsunlar diye ortak koşanların çoğuna yük, utanç nedeni ve ilahlara kurban edilmesi gerekçeleriyle çocuklarını öldürmeyi güzel gösterdi. Ve Allah dileseydi bunu yapmazlardı. O halde onları ve onların uydurdukları şeyleri bırak. Bilgisizlik yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram kılanlar kesinlikle zarara uğradılar. Onlar kesinlikle sapmışlardır ve onlar kılavuzlandıkları doğru yola ermiş kimseler değillerdir. Ve Allah asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları, ürünleri, çeşit çeşit ekinleri, zeytinleri ve narları birbirine benzer ve benzemez biçimde inşa edendir. Meyve verince meyvesinden yiyin. Hasat günü de onun hakkını verin ve savurganlık yapmayın. Şüphesiz Allah savurganlık yapanları sevmez. Ve o hayvanlardan yük taşıyanları, döşek yapılanları inşa edendir. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır. Sekiz eş, koyundan iki, keçiden de iki. De ki, Allah iki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişi mi? Ya da iki dişinin rahimlerinin sarıp bürüdüğünü, Yavrularını mı? Eğer doğrular iseniz bana ilme dayanarak haber verin. Ve deveden iki, sığırdan da iki. De ki, Allah iki erkeği mi haram kıldı yoksa iki dişiyi mi? Ya da iki dişinin yavrularını mı? Yoksa Allah'ın size böyle bir yükümlülük ulaştırdığında onun yanında mıydınız? Böyle hiçbir bilgiye dayanmadan insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha yanlış, kendi zararlarına iş yapan kim olabilir? Şüphesiz Allah, şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kimseler topluluğuna kılavuz olmaz. De ki, bana vah yolundan da onları yiyen için Leş veya akıtılmış kan yahut domuzun eti ki şüphesiz domuzun eti kirlidir, rahatsızlık vericidir. Yahut Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hak yol dışına çıkış gösterimi olan hariç haram edilmiş bir şey bulamıyorum. Artık kim çaresiz kalırsa taşkınlık yapmamak ve zaruret sınırını aşmamak üzere bunlardan yiyebilir. İşte şüphesiz senin Rabbin çok bağışlayandır çok merhamet edendir. Artık eğer Allah'ın ayetlerine iman edenler iseniz, üzerine Allah'ın adı anılanlardan yiyin. Ve biz Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşınan ya da kemiğe karışan yağlar dışında sığır ve koyunun yağlarını da onlara haram ettik. Bu, saldırganlıkları yüzünden bizim onları cezalandırışımızdır ve biz elbette doğrularız. Artık eğer seni yalanladılarsa hemen de ki Rabbiniz geniş rahmet sahibidir ve onun azabı suçlular toplumundan geri çevrilmez. Allah'a ortak koşan kimseler diyecekler ki Allah dileseydi biz ortak koşmazdık. Atalarımız da ortak koşmazlardı. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan önce yalanlayanlar da azabımızı tadıncaya kadar işte böyleydi. De ki, yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir bilgi mi var? Siz sadece zanna uyuyorsunuz ve siz sadece saçmalıyorsunuz. De ki, işte en kesin ve üstün delil Allah'ındır. O nedenle eğer Allah dileseydi, elbette hepinize kılavuz olurdu. De ki, haydi, Allah bunu kesinlikle haram etti diye tanıklık edecek şahitlerinizi getirin. Buna rağmen eğer onlar şahitlik ederlerse de, sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimi yalanlayan ve ahirete inanmayan kimselerin boş iğreti arzularına da uyma. Ve onlar Rablerine denk tutmaktadırlar. De ki, geliniz. Rabbinizin size neleri tabulaştırdığını, dokunulmaz kıldığını okuyayım. Kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamanızı, ana babaya iyilik yapmanızı, güzel davranmanızı, fakirlik endişesiyle, fakirleştiriliriz korkusuyla çocuklarınızı öldürmemenizi, sizi ve onları biz rızıklandırıyoruz, kötülüklerin açığına ve gizlisine yaklaşmamanızı, Haksız yere Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmemenizi. İşte bunlar, aklınızı kullanasınız diye onun size yükümlülük olarak ulaştırdıklarıdır. Yetimin malına da yaklaşmamanızı. Yalnız ergenlik çağına erişinceye kadar en güzel biçimde yaklaşabilir ve uygun şekilde harcayabilirsiniz. Ölçüyü, tartıyı hakkaniyetle tas tamam yapmanızı. Biz kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla kapasitesi dışındaki bir şeyle yükümlü tutmayız. Söylediğiniz zamanda yakınınız da olsa adil olmanızı ve Allah'a verdiğiniz sözü tas tamam tutmanızı. İşte bunlar öğüt alıp düşünesiniz diye Allah'ın size yükümlülük olarak ulaştırdıklarıdır. Ve şüphesiz ki bu dost doğru olarak benim yolumdur. Hemen ona uyun. Ve başka yollara uymayın da sizi onun yolundan ayırmasın. İşte bunlar Allah'ın koruması altına girersiniz diye Allah'ın size yükümlülük olarak ulaştırdıklarıdır. Sonra biz Rablerine kavuşacaklarına inansınlar diye iyilik, güzellik üretenlere tamam olarak her şeyi genişçe açıklamak ve kılavuz ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı verdik ve Kur'an. Kitap sadece bizden önceki iki topluluğa, Yahudi ve Hristiyanlara indirirdi. Biz ise o kitapları okuyamıyor ve dillerini anlayamıyorduk. Veya eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk demeyesiniz diye bizim indirdiğimiz bereketli bir kitaptır. O nedenle rahmet olunmanız için ona uyun. ...ve Allah'ın koruması altına girin. İşte size de Rabbinizden... ...açık delil, kılavuz ve rahmet gelmiştir. Öyleyse Allah'ın ayetlerini yalanlayıp... ...onlardan yüz çevirenden daha yanlış... ...kendi zararlarına iş yapan kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri... ...yüz çevirmeleri sebebiyle... ...azabın kötüsüyle cezalandıracağız. Meleklerin gelmesinden... Yahut Rabbinin gelmesinden ya da Rabbinin bazı alametlerinin göstergelerinin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Rabbinin alametlerinden, göstergelerinden bazısı geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir yarar sağlamaz. De ki, bekleyiniz. Şüphesiz biz de bekleyicileriz. Şüphesiz dinlerini parça parça edip grup grup olan şu kimseler, sen hiçbir şekilde davranışça onlardan değilsin. Şüphesiz onların işi Allah'adır. Sonra Allah onlara yapmakta oldukları şeylere haber verecektir. Kim iyilik getirirse artık ona getirdiğinin on misli vardır. Kim de kötülük getirirse artık o sadece onun misliyle cezalandırılır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola kılavuzladı. Gimdik ayakta duran bir dine, şirkten, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmekten dönmüş olan İbrahim'in dinine, yaşam tarzına. İbrahim, ortak koşanlardan olmamıştı. De ki, benim salatım, yani mali yönden ve destek olmam toplumu aydınlatmak için çalışmam, kulluğum, ibadetimin her türlüsünü, hayatım ve ölümüm, sadece kendisinin ortağı olmayan alemlerin Rabbi Allah içindir. Ve ben böyle emrolundum. Ben, Müslümanların da ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken, ben Allah'tan başka Rab mağarıyım. Her kişinin kazandığı, Yalnız kendisine aittir. Yükünü taşıyan kimse bir başkasının yükünü taşımaz. Sonra sadece Rabbinizedir dönüşünüz. Böylece Allah ayrılığa düştüğünüz şeyi size haber verecektir. Ve O sizi yeryüzünde gidenlerin yerine getirilenler yapan, verdikleriyle sizi sınamak için kiminizi kiminizin üzerine derecelerle yükseltendir. Şüphesiz Rabbin kovuşturması çabuk olandır ve şüphesiz o çok bağışlayandır çok merhamet edendir